2. Giydiği elbisenin kalın olup beden rengini dışarıya aksettirmemesidir. 3. Süz için değil, örtünmek için giyinmektir. 4. Geniş olup azaların şeklini dışarıya vermemesidir. Bu keyfiyet ancak, üstte giyilen çarşaf gibi geniş bir elbiseyle mümkün olabilir. 5. Örtüye koku sürmemektir. 6. Elbisesi erkek elbisesine benzememektir. 7. Giyimi Hristiyan, Yahudi ve sair milletlerin kadınlarının elbisesine benzememektir. 8. Şöhret elbisesi olmamaktır. Mesela kürkler ne kadar geniş ve uzun olursa yine de dinin isteğine uygun bir örtü sayılmaz. Çünkü örtüden gaye, fasit, bozuk ruhlu kimselerin fitnesine maruz kalmayı ortadan kaldırmaktır. Halbuki kürkle gezen bir hanıma ise açık saçık gezen hanımlardan daha fazla gözler çevrilmektedir. Kişi tek başına evde bulunan hanımın evine giremediği gibi kendisine nikah düşer bir hanımın elini sıkamaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla beyat ettiği zaman ellerini tutmazdı ancak sözle beyat ederdi.